Seferiliği bitirdik demek, vatanı asli hakkında bilgi verdik demektir. Vatanı ikamı hakkında bilgi verdik demektir. vatanın sükne hakkında bilgi verdik demektir. Yine sefer nereden başlar, nerede biter? Yani bununla ilgili bilgi paylaşır demektir. Bilemiyorum söyledim mi ama seferi olan insan hanefilere göre oruç tutmaları daha eftaldir. Şafiilerde de bu kanaatlar hambelilerde tutmamaları daha eftaldir şeklinde. Ee, yine seferi olan insan üzerine kurban vacip olmamakla beraber kurbanını keserse yerine getirmiş olur. Yine seferi olan insan cuma üzerine farz olmamakla birlikte bulunduğu beldede ulaştığı beldede cuma namazını kılarsa cuma namazını yerine getirmiş olur. Üzerinden öğle namazı dolayısıyla düşer. Tamam. şey olarak. Bunun arkasında belki vurgulamak istediğim, aktaramadığım şöyle bir şey olabilir. Sık sık bu konuda hata ediliyor. Yakında olsa mesafeler bir insan tek bir yerde ikamet etmeyecek. Bulunduğu yerden yakın mesafelere intikal edecekse bu intikal ikamete manidir. Böyle bir konu geçti mi? Geçti. Ya yani, ya yakın mes hocam mesela int. Burada mı? Burada, burada mı konuştu? Güzel. Yani e, sık sık yani gördüğüm kadarıyla yani hocalarımızın da en çok hata ettiği noktalardan birisi budur tekrar ediyorum. Mesela e, siz. Ee, şehrinize buradan e, nereye gidelim Yak, yakın olarak? Mesela Düzce'ye gidelim. Ee, Düzce'ye vardık. Düzce seferi olan bir mesafedir. Ama Düzce'nin yakınında gölyakayla arası ne kadar Düzce'nin bilmiyorum ama yakın olduğunu düşünün zannediyorum. Arada sefer mesafesi yok. Ee, bu yakın mesafeye Düzce'de 10 gün kalacağız Gölyakaya gideceğiz 3 gün kalacağız Tekrar gerisin geri düzceye geleceğiz, İşte 5-6 gün kalacağız Bunların toplamı işte 16-20 gündür Bu insan mukimdir diyemiyoruz O mesafe yakın bile olsa Bir umran beldeden ikinci bir umran beldeye intikal ikamete manidir Dolayısıyla bu insan seferi sayılır ama şöyle olacak olsa Düzce'ye varsa Düzce'de bir insan 15-20 gün kalacak olsa oradan göl yakaya veya yakın bir mesafeye gitse bu insan Düzce'de mukim olduğu için orası da mesafe olarak yakın olduğu için Düzce'de de mukimdir. Gittiği o yakın noktalarda da mukimdir. Bunun için kaynaklarımızda en çok neresi misal verilir? Arafat misal verilir. Arafat Mekke'ye yaklaşık olarak 21-22 kilometredir. Ama bir insan diyelim ki Zilhicce ayında Mekke'ye gitse Arafat'tan dönünceye kadar Mukim olamaz der kaynaklarımız. Niye? Arafat'tan dönüşten sonra 10 gün daha duracak bile olsa 15 gün 20 gün daha duracak olsa Mekke'de Mukim olamaz. Neden? Zilhicce ayında var, varan insan demek Zilhicce'nin 9'u nedir Arafa günüdür? 9 gün sonra intikal edecek demektir. Niye? Haccın rüknü Hacca niyetiyle giden insan mecburdur Mekke'den Arafat'a intikal etmeye. Dolayısıyla bu intikal 20 kilometrelik bir mesafeye bile olsa nedir? Kişinin Mekke'deki ikametini bozar. Arafat'tan indikten sonra kalacağı gün yeniden hesap edilir. Şöyle diyelim bir insan Mekke'de 20 gün kalacak. 10 gün Arafat'tan önce 10 gün Arafat'tan sonra bu insan seferidir. Mekke'de 20 gün kalan insan olarak kabul edilmiyor. Bu insan Arafat'a çıkıncaya kadar 10 gün kalan, 9 gün kalan insan kabul ediliyor. Arafat'tan dönünce de 10 gün kalan insan kabul ediliyor. Araya intikal girdiği için bu insan mukim olamıyor. Bu sık karşılaşılan ve sık karıştırılan hakkında net bilgi sahip insanın az olduğu bir konudur. Aklının bir kenarında net olarak bulunsun. Bilemiyorum seferiylikle ilgili daha neler gündeme geldi bilemiyorum. Dolayısıyla söyleyeceğim bunlar eğer aklınızda seferiylikle ilgili zihninizde kurcalan bir başka mesele varsa paylaşalım. Bir de sık sık şöyle bir şey soruluyor şimdi unutmadan söyleyeyim. Bugünkü konulan il sınırları sınır zannediliyor. İstanbul sınırı burada biter Kocaeli sınırı burada başlar. Veya Eskişehir burada biter, Kütahya burada başlar. Bu sınırlar muteber değildir. <gülüyor> muteber olan şehrin il sınırları da değildir. O şehre bağlı bitişik evlerdir. Tamam. Diyelim ki Eskişehir'in kendi evleri var. Ona bitişik dış mahalle evleri var. O mahallelerden sıyrılıp çıktığınız an seferilik başlar. Öbür gideceğiniz şehrin veya memleketinizin giriş evlerine kadardır. Yoksa il sınırları veya artık büyük şehir ilan edip de şehrin farklı ilçelerinin olması, o farklı ilçelerinin aralarında sınır taşlarının bulunması bir şey ifade etmez. Anlaşıldı? Birbirine bitişik evleri olan bir belde ve daima bir umran belde gibi, tek bir beldeymiş gibi kabul edilir. Yani İstanbul, Kadıköy'ü ile, Üsküdar'ı ile, işte Sultan gazisiyle şimdi köprü olmasaydı böyle diyecek köprü olunca Beyoğlu suyla, bahçe şehriyle, şirin evleriyle ve benzeriyle bütünüyle bir umran gibi kabul edilir. İstanbul acık ucube bir şehirdir. Dolayısıyla İstanbul'u anlatırken seferiyelikte hep zorluk çekiyoruz. Çünkü nereden başlayıp nereden bittiğini de karıştırdık. Bir ucundan bir ucuna 70-80 kilometre tutuyor neredeyse. Ama e, dolayısıyla... Nedir? Tek bir umran bize verilen ölçüde göre İstanbul bu yapısıyla da olsa farklı ilçeleri de bulunsa dolayısıyla tek bir umran belde gibi kabul edilir. Tamam. Var mı aklınızda bir soru seferilikle ilgili? Bu soruları netleştirelim. Ah, Oğuz unuttuk vardı. Evet. <gülüyor> Şimdi bu epey gündeme geldi. Sık sık sorulup, sık sık konuşuluyor. Şöyle bir şey, oradan başlayarak bilgi verelim isterseniz. Önce nedir? Kurban kimin üzerine vaciptir Hanefi mezhebine göre? Diğerlerinde sünnettir biliyorsunuz. Hanefi mezhebinde vacip kavramı olduğu için. Hanefilerde vaciptir. Kimin üzerine vaciptir? Mukim olan insanın üzerine vaciptir. Seferde olan insan... Maddi durumu iyi de olsa üzerine vacip değildir. Tabii burada bir şey daha söyleyelim. Hacda olan insan da hacca göre kurban keser, maddi durumuna göre kurban kesmez. Hac yapış şekline göre kurban keser. Yani bu insan hacci ifretle yapıyorsa üzerine kurban vacip değildir. Hacci temettu ve kran yapıyorsa üzerine kurban vaciptir fakir olsa da. Hac yapış şekline göredir. Seferde ayrıca olduğu için üzerine kurban vacip değildir, gerekmez. Tekrar gerisin geri döndük. Pekala bir insan normal bir seferde değil de hazır kurban bayramı var. Hem gideyim anamı babamı köyümü ziyaret edeyim. Hem de orada hayvanlar daha ucuzdur. Hem de daha doğaldır. Hem de daha kolay, kolay kesilir. Kesecek yer var. Yardım edecek adam var. Etini kavuracak da var. Temiz hava da var, temiz su da var. Oraya gideyim, hem anne baba ziyareti olur, hem de kurbanımı orada keserim diyerek giderse. Bu insan seferi midir? Evet seferi olabilir. Ama kestiği kurban geçerli midir? Evet geçerlidir. Bu üzerinden kurban vazifesini düşürür mü? Evet düşürür. Tekrar gerisin geri geliyorum. Aynı bayram günleri çıkmadan... Kendi ülkesine mukim olduğu yere geri dönse, artık bayram günlerinde mukim olduğu için yeniden üzerine kurban kesmesi vacip olur mu? El cevap olmaz. Neden olmaz? Düşürdüğü için olmaz. Bu şu demek yani bir nevi. Demin dedim ya, cuma namazı seferinin üzerine vacip değildir. Ama seferi olan bir insan bir beldede durur. O belde cemaate iştirak eder, cuma namazı kılarsa, kıldığı cuma namazı geçerlidir, üzerinden farziyete düşürür. Hatta, baktı ki orada imam yok. Namaz kıldıracak insan yok, imamete bunu geçirdiler. Peşinde mukimlerin olduğu bir cemaate, seferi olan bir insan cuma namazı kıldırabilir mi? El cevap kıldırabilir. Yani uyabilir, çünkü... Namaza iştirakıyla değişim yaşamıştır. Bunun gibi e, herhangi bir yerde kurban kesmeye giden insan da bu kurbanı üzerinden düşürür. Üzerine yeniden vacip olmaz. Bir şey daha. Bir insan cuma namazının geçeceğini bile bile ortada ciddi bir sebepte yokken sefer için cuma namazını seçse veya cuma namazına da katılmıyorum iyi diyerek aklına gelse, bu şekilde bir seçim yapsa, bu mekruhtur. Bundan dolayı vebal kazanır. Ama hayır, ben cuma günü gideceğim ama buradan çıkarım. İnşallah o saatlerde diyelim ki Sapanca'ya ulaşırım. Orada dururum. Orada cumamı kılarım, oradan da yoluma devam ederim. Böyle bir niyetle yola çıkarsa mekruh değildir. Gerçek mekruh değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Bir insan tam kurban bayramı geldi. Tamam. Kurban parası kaç para? 500 lira. 500 lira ben giderim. Köyümü de gezerim. Ana babam da görürüm. Kurban da üzerimden vacibi düşer. işi beleşe getiririm. Gerisin geri dönerim. Mümin böyle düşünmez ama zihnin geçtiğini düşünürüz. Böyle düşünürse bundan vebal kazanır. Bu doğru değildir. Netice itibariyle. Ama ben giderim hem ziyaret ederim hem de kurbanımı keserim. Bu insanın ki kurbanı düşürmek değil, hedefe kıv bu değil, kurbana zarar vermek değil, daha iyi şartlarda kurbanı kesmektir. Dolayısıyla bunda sıkıntı yok. Yani bunu yapabilir. Tabii bu arada kurbanla belki ileride söylenmesi gereken bir şey daha var. Şehir hayatının içerisinde maalesef insanlarımız, çocuklarımız kurban kesmeyi de kurban atmosferinde unuttuk. Bir bölümümüz paraları Felan derne vakfa veriyoruz, o gidiyor, kesiyor, nerede kesiyor, ne yapıyor görmüyoruz. Bunu tövmet için söylemiyorum, ama biz kurban aile olarak kurban atmosferine kaybettik. Eskiden kurbanlar kesilirdi, çocuklar başına üşürürlerdi, birini bir bacağını tutardı, öbür öbür bacağını tutardı, kurbanların yüzülmesine seyrederdi, sonra parçalanırdı. sonra çocukların eline verilirdi, yavrum bunu falan komşuya götür, bunu falan akrabaya götür, çocuklar gider götürlerdi, o havayı yaşarlardı. İnsanların sevincini görürlerdi vermenin sevincini görürlerdi sonra o kesilen hayvanın eti kavrulurdu aile başına üşüşür onu bir güzel yerlerde bu atmosferler maalesef giderek kaybolmaya başladı bu çok doğru bir tavır değil esasen olması gereken bir zaman zaman sık sık söylüyorlar bizim kendi vakfımızda kurban topluyor. Şehir bir de şimdi yurt dışına da çok gitmeye başladı. Yurt dışına biraz da ucuz olduğu için. Yani Türkiye etin pahalı olduğu yerlerden maalesef. Ama şehir içerisinde olsa bile benim tavsiyem şudur. Yani hangi vakıf hayalini dernek bir ailede tek bir kurban varsa o kurbanın o aile ve komşuları içerisinde arka kalmasa daha doğrudur. Birden ikinci, üçüncü kurbanlar varsa veya maddi durumu iyiyse diğer kurbanlarını o bir kurbanın dışındaki kurbanlarını vakıf ve derneklere vermesi daha doğrudur. Yuvalardan, evlerden, e, dolayısıyla et kokusunun, e, et kavurma kokusunun öyle diye Ayrıca onun başına toplanmanın kaybolmaması doğru olandır. Giderek biz bunu kaybediyoruz. Bir de çocuklarımız da unutuyor. Şu, şunu söyleyeyim. Efendim küçük çocuklara işte göstermeyin, işte korkarlar psikoloji bozulur. Görmeyenlerin psikoloji bozuluyor. Köydeki çocukların, gören çocukların, bacak tutan çocukların psikolojisi mi bozuk, hangisi çok depresyona giriyor, şehirdeki çocuklar mı diye isterseniz bir kıyas ortaya ortalığına geçelim. Hayatın değişik çeşnelerini ve cilverine göre çocuk daha çabuk hazmeder, büyükler zor hazmeder. Büyüdükten sonra gören insan hazmeder. Küçükten kuzularla, danalarla büyüyen, koşturan çocuklara bakın hiçbir, şey, hiçbir şeyden çekilmezler. Ona göre davranırlar. Tabii sen 20 yaşından sonraki çocuğu ben gördüğüm için söylüyorum. 20 yaşındaki gelinlik bir kız yeni doğmuş 3-4 günlük danayı yakalayıp sevmeye çalışıyor. Dana da kaçıyor. Elini tuz verdiler. Tuz verirsen de tuzu görürse yalamaya gelir dediler. Sen de yakalar seversin. Eline tuz verdiler, dana tuzu gördü, ona doğru gelmeye başladı, tuzu da attı, çığlık çığlığa kaçmaya başladı. Şimdi hem sevmek istiyor hem korkuyor. Niye? İç içe yaşamamış, alışmamış. Dolayısıyla bütün bunların hesap edilmesi lazım. Yani dışımızdaki insanlar durmadan bize akıl öğretiyorlar. Tekrar ediyorum, namaz kılmayanları bize namaz öğrettiği gibi Kurbandan payı olmayanlar bize kurbanı ve çocuklarımızın psikolojisini öğretiyor. Biz kesilirken de gördük. Şunu da gördük. Bu psikolojimiz hiç de bozu bozulmadı. Ee, bize psikolojiniz bozulur diyenlerin psikolojisi bozuk. Öyle. Hayırlısı diyelim. Yani aklınızda başka varsa şey, Evet. Soruyu bir daha alayım ben. Anlamadığım bir tarafım var. Şimdi aynı il sınırındayım ben. Evet. İstanbul'u da e, İstanbul İstanbul'dayım ben. E, i̇l sınırına çıkacak. 90.6 fazla. Tabii İstanbul'da böyle bir ama öyle değil. 90.6 fazla ben e, o açtığımda İl, i̇l sınırlarının şey... içinde İl sınırları il sınırları bir devre dışı bırakalım ilin içinde, şehrin içinde misin? Evet. Yapılı. Yani şöyle diyelim. Bir tarafında ne var? Esenyurt var. Esenyurt'a ben ilk giderken, ay Esenyurt İstanbul'un bir ilçesi. Daha da İstanbul'a geldim, gitmedim Esenyurt'a. Sonra da büyümüş. Esenyurt'a girmek için paralı otobona girdik. Dişiniz İstanbul'a ne? Esenyurt'tan kalkıyorsunuz. Diyelim ki Pendik'in öbür ucuna gidiyorsunuz. Herhalde 90 kilometreye geçebilir. Vallahi alam. Yani şey yapalım. Geçiyor, Geçiyor mu? 96, böyle mi? Bunu mu kastediyorsun? Bu insan e, il, e, Umran beldenin içindedir. Bu insan seferi olamaz. Seferi olunması için o beldeye bağlı evlerin dışına çıkılması lazım. Yani araya boş alan girmesi lazım. Anlaşıldı? Buyur. Fark ederdi köprüler olmasaydı. Köprüler işi bozdular. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi onu söyleyeceğim ben de zaten. Hesabı nereden yapacaksınız? Şehrin son evlerinden yapacaksınız. Son ev derken şu değil. Şehre bitişik son evlerden. Bağ evi, tek tük fabrika değil. Yani şehrin bütününden sayılan son evlerden yapacaksınız. Bağ evlerinden tekrar ediyorum değil. E, belli havaalanlarından değil. Belli yapılmış tek tüklü fabrikalardan değil. Şehrin bütününe dahil olan son evden sonra 90,6 kilometre olacak. Anlaşıldı. Bö bö böyledir. Ve öbür evin de hesap öbür şehrinde ilk girişine kadar. Yani misal olarak söyleyeyim. İstanbul'dan çıkan İzmit'e giden insan seferi olamaz. Ada pazarına giden seferi olur mesela. Buyur. Sapanca karışık. <gülüyor> Çok kritik bir yer. Şöyle diyelim yani e, Tem yolu mu deniyor? E, e yüzde Tem yolundan giderken şey hizasına gelmeden Sabiha Gökçe'nin boşluklar araya giriyor. Ama oradan itibaren Sapancı'ya kadar 90 kilometre var mı? Bu ölçmeye ihtiyaç duyuluyor. Ha, değişiyor. Değişiyor da çok şey değişmiyor. Kara yolculuğunda yaklaşık 90 kilometre. Dedik ya deniz yolculuğundaki 60 mildir. 60 bin yüzü birazcık geçer. Yani o, o civardadır. Yani biraz daha deniz yolculuğundaki mesafe biraz daha uzundur. Evet. Anlaşıldı. Bir yerin bir daha, hani e, söylenmediysek yine söyleyelim. Bir yerin birden fazla yolu varsa kişinin gittiği yola itibar edilir. Karayolu. Armutlu'ya feribotla giderseniz mu kimsiniz? Mesafe o kadar yok. Armutlu'ya İzmit Körfezi'ne dolaşarak giderseniz seferisiniz. Anlaşıldı. Dolayısıyla bir yolun birden fazla yolu varsa bir yerin dolayısıyla gidiş yoluna bakılır. Bunu şunun için söylüyorum. Mekke ile Taif arasındaki mesafe 80 kilometredir. Şehir büyümeden böyleydi. Şimdi daha az düşmüştür. Dağlık yoldan dolayı. Mekke'nin ayrıca bir de Seyil yolu diye Taif'e bir başka yolu var. Ee, Mekke'nin yolları taife doğru giderseniz zikzak çizerek çıkar. O dağlık yol çok dağlıktır. Çok e, zor bir yoldur. Meşakkatli bir yoldur. Seyil yolundan giderseniz 120 kilometredir. Seyil yolundan giden insan taife seferidir. Dağ yolunu seçen insan e, seferi değildir. Değil mi? Olmuyorsun. Yani 10 gün kalıyorsun zaten 20 günde kalsan seferi değilsin. <gülüyor> Evet yolda yani yol, yol, yolla ilgili. Yani sen e, yol kısa bir yol ise durmanın tesiri yok artık. Kaç gün dursun dursun orada mukimsin. Seferi isen uzak, uzak ise o zaman zamanın tesiri var. Eski yeni oluyor Çünkü, e, eski ya, zannediyorum e, zor yani kritik bir şey. Eskihisar'a gidiyorsun Eskihisar'dan başlayacaksın. Ya, Yalova'dan. Yalova, yok Yalova'dan hesabı yapmayacaksın. E, feribot denizden ayrılıyor ya İskele'den yapacaksın karşıya kadar bir oradan armutluya ikinci bir sefer yapacaksın. Bir de Gemlik üzerinden gidiyorsan ayrı, beri taraftan Çınarcık üzerinden gidiyorsan yolu ay ayrı. Tam e, tam tutmayabilir yani rakam. Birbirine katacaksın. Ha, üzerine ekleyeceksin. Ekleyeceksin. Seferi yıklarlar. Sürekli evet, sürekli seferiyi Allah yardımcıları olsun bir de. Yani ben gerçekten yani şoförlük ve nakliyecilik e, yıpratıcı bir meslektir. Hocam e, 95 kilometrelik bir mesafede seferi olan bir kuş, mesela orada 10 gün salıyor, e, oradaki birlikte 85 kilometreye bir 2 yani günlük var. Yeni devam eder mi? Yoksa... Eder tabii. Tabii. Herhalde. Zaten muhkeme her halükarda devam eder. Evet. <gülüyor> Hı, ne vardı sen sorarken aklıma bir şey daha gelmiştir. Daha önce söylemişizdir e, şüphesiz. E, seferi olan bir insan mukim olan bir insana uyarsa namazı dönüşür. Mukim olarak kılar. E, mukim olan bir insan seferi olan bir insana uyarsa iki rekatını kılar. Selam verir. Diğerleri kalkarak namazlarını tamamlarlar. Evet. Hocam dedim ki yola gittik. 20 Ama yine oluruz, değil mi? Evet, son evlerden içeri girinceye kadar seferiysiniz. İçeri girinceye kadar, o evlerin hizasına gelinceye kadar, çıkarken nereden başlıyorsa oraya gelinceye kadar seferiysiniz. Evet. Bir soru daha vardı. Buradan kurtaya gidiyoruz. Hı hı. Gün kalacağız. Tamam. Evet, evet yani yolda ister üç gün kal, ister beş gün kal. Nihai devam edeceğin, varacağın son hedef seferilik bir mesafe ise aradaki konaklamalarda da hep seferisin. Çünkü şöyle düşün, tabii yani buna ihtiyaç yok ama eskiden kervanlar hep geceleyerek gidiyordu. Hep, hep seferiydiler. Evet. evet, böylece namaz bölümünü tamamlamış oluyoruz. Oruç bölümüne başlıyoruz efendim. Evet. Dolayısıyla şimdiki bölümümüz oruç. Hani namaza başlarken bir şey demiştik. Yine söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de namaz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de oruç yoktur. Kur'an-ı Kerim'de peygamber yoktur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de salat var. Kur'an-ı Kerim'de savun var. Kur'an-ı Kerim'de Rasul ve Nebi var. Oruç kelimesi de Farsçadan alınma bir e, dolayı Dolayısıyla... Bir de daha kolay gelmiştir ama kelimenin aslı İslami ıslahdaki aslı nedir? Saum kelimesidir. Tamam bu şekliyle Kur'an-ı Kerim'de var. Oruç hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç daha önceki ümmetlerde de vardı. Nitekim onu emreden ayet-i kerimeden de bunun varlığını hissediyoruz. Ne buyuruyor ayet-i kerimede ya eyhu'llezine amanu ey iman edenler kütibe aleykumus suyamu oruç üzerinize yazıldı yani farz kılındı keme kütibe alellezine min gablikum sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi yazılı olduğu gibi sizin üzerinize farz kılındı laallekum tattakun umulur ki muttaki olursunuz Bakınız yani umulur ki tutasınız demedi. Ayet-i Kerime ne dedi? Müttaki takva ehli olursunuz. Yani sadece mesele oruç tutmak değil, orucun o ruhunu da tutmak. Müttaki insan olmak. Orucu manevi duygularınızla bütünleştirmek ve takva ehli olmaya doğru seyretmektir. Yoksa akşama kadar aç kalırsınız demedi. Yani şey yapardı, demedi. Ayet-i Kerime'nin sonunu neyle bağladı? takva ile bağladı. Arkasından bir sonraki ayet kırımda da devam şöyle devam etti: Ey Yemen madudat oruç sayılı günlerdedir. Sayılı günlerde Nedir? Ramazanın birinden Ramazanın sonuna kadardır. Ya 29 gün ya 30 gün sayılı günlerdir. Femen kâne minkum kumariyadan sizden kim hasta ise, evvela seferin veya yolculukta ise yolculukta ise فَاِدَّتُمْ min اَيَّا مِنْ Burada arada boşluk var. Ama anlaşıldığı için Cenab-ı Allah zikretmiyor. Kur'an-ı Kerim'de daima icaz yolu tercih eder. Genellikle ne arada? Siz hastaysanız ve yolculuk sırasındaysanız, eğer hasta olduğunuz için veya seferi olduğunuz için oruç tutamamışsanız demektir. Bu yok. Ama devamından anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? فَاِدَّتُمْ min اَيَّا مِنْ اُخَرْ ...başka günlerde onların sayısınca oruç vardır demek. Ne demek? O günleri tutamamışsanız, Ramazan'ın dışındaki diğer günlerde o günler sayısınca oruç tutabilirsiniz demektir. Bunun manası, hasta olana ve yolcu olana oruç tutmama ruhsatı var demektir. Anlaşıldı? Devam ediyoruz. Ve alellezîne yutîkûnehu. Oruca takat yitiren insanlar... E, e, takat yetiren, e, yetiren insanlar için e, tutmaları gerek ama burada onu vurgulamıyor. Fiddetu ta'amu miskin bedelini ödeyebilen insanlar için ne vardır? Fakirleri doyurmak vardır. Yani her bir günün orucu için günlük bir fakiri doyurmak vardır. Femen tatavva hayran kim nafile oruç tutarsa veya tasadduka bulunsa فَهُوَ خَيْرٌ lehu Bu onun için daha hayırlıdır. Yani ayrıca ona ecir kazandırır. وَاَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İn كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Gerçekten bunu biliyor, bunun şuurunda iseniz. Şimdi bu ayeti kerime şöyle de anlaşılmıştır. Belli bir devrede, belki o daha ağırlıklıdır. Nedir? İlk oruç faz kıldığında oruç tutmakta zorlanan insanlar aynı zamanda oruç tutmaya gücü yetiyorlarsa oruç tutabilirler. Ama maddi imkanları da varsa tutamadıkları orucun yerine bir günlük fakir doyururlar. Dolayısıyla kendileri oruç tutmuyorlar. Oruç tutmakta zorlanıyorlar. Zorlarına gidiyor. Onun yerine fakir doyuruyorlar. Ama ayetin devamı, mana bununla daha rahat oturaklaşıyor. Ne diyor ayetin devamı ama fakir doyurmak yerine bizzat oruç tutarsanız daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz buyuruyor. Eğer bunun şuurundaysanız orucun size neler kazandıracağının farkındaysanız nasıl bir duygu nasıl bir şuur kazandıracağını idrak ediyorsanız bu daha hayırlıdır. Orucun bu diliminin yani tutup tutmama muhayyerliğinin sonraki ayette verilir kaldırıldığı hükmü e, vakidir. Yani ilk önce insanlar zorlananlar tutup tutmamak arasında serbest bırakılmışken yerine miskin doyuracakken daha sonra sıkhi sebebi olmayan insanlar oruç tutmalıdır. Netleşiyor. E, tutan hasta olanlar ve hastalığı devamlı olanlar ne yapabilirler? Bunun karşılığında fidye verebilirler. Devam ediyoruz ayet-i kerimelerde. Şehr-u ramadân lezî unzile fîhîl Kur'an-ı Kerim'in kendisinde indirildiği Ramazan ayı. O Kur'an ki huden linnes insanların hidayet rehberidir. Ve beyyinetin mel huda vel furkan hak ve batıl ayıran insanlara hidayet yolunu irşat eden apaçık net ayetleri bünyesinde bulundurandır. Femen şehide kumu şehra her kim o aya şahit olursa ya o ayda bulunursa o ayda hayattaysa e, oruca mani olmayacak ehliyet sahibi olacak yani ergen akil bali olacak şekilde bu ayda bulunursa mümin olarak hu o ayı oruç tutsun orucunu tutsun ve kim hasta ise evala seferin veya yolcu ise faiddetun min ayyamin başka günler oruç tutsun onun yerine yerine. Yuridullahu bakın burada ne var? Yani oruç tutmazsa yerine fidye versin burada yok. Yani isim boyutu değişti. E yuridullahu bikumul yusra. Cenab-ı Allah sizin için kolaylık murad eder. Ve la yuridu bikumul usra. Sizin için zorluk murad etmez. Sizi zora sokmaz. Ve littukmilul iddete siz ''Günleri tamamlayasınız, boş kalan tutamadığınız günleri tamamlayasınız, kemale erdiresiniz, orucunuzu netleştiresiniz.'' diye size imkan ve fırsat verir, imkan verir, ''Vele tükebbirullaha'' ''Allah'ı yüceltesiniz, tekbir getiresiniz, onun yüceliğini ve kadrini tayin edesiniz.'' diye size imkan verir, Alâ mâ hedâkum sizi hidayet ettiği, irşad ettiği yönlerindeki şekilde ve leallekum teşkurun ümit edilir ki siz bütün bunların kadrinin kıymetini bilir de Allah'a şükredersiniz buyuruyor. Bu ayet-i kerimeler Bakaran 183. 184. ve 185. yani diğer ifadeyle 183-185. ayetleridir. Arkasında önünde de bunu destekleyici ayetler vardır. Dolayısıyla ne o? Böylece medine Münevvere intikalden sonra hicretin ikinci yılında tekrar ediyoruz. Bu ayet-i kerimelerin ile birlikte ne no, olmuştur? Oruç, farz kılınmıştır ve ondan sonra oruca başlanmıştır. İlk oruç da ile nereye doğru giderken tutulmuştur? Ramazan ayı geldikten sonra nereye? Bedir Savaşı'na giderken. Çünkü Bedir Savaşı Ramazan ayında yapılmış bir savaştır. Ramazan'ın 17'sinde yapılmış bir savaştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'e giderken oruçluydi. Yolculuk sırasında sahabilere oruçlarını açabileceklerini söyledi. Ama sahabiler Allah Resulüne bakıyorlar. Resulullah dayanıyor. Orucunu açmıyor. Dolayısıyla onlar da açmadılar. Onların açmadığını Peygamber Efendimiz görünce orucunu açtı. Dolayısıyla savaşa girildi. Sonradan ne oldu? Bu oruçlar tamamlanıldı. Dolayısıyla fiilen de böyle bir hadiseyle yaşamış oldu. Ramazan ayına ibadet ayı denilir. Dolayısıyla ibadetlerin buluşma ayı denilir. Fez ayı, bereket ayı, mübarek ay denilir, denilir bir şey daha denilir sonra fetihler ayıdır. Yani en çok fetihlerin yaşandığı aylardan birisi de oruçlu biz. Ramazan gelince hiçbir şey yapılmaz havasına bürünüyoruz. Ama Ramazan ayında çok şeyler yapılmış. Fetihler ayıdır. Bedir zaferi de Ramazan ayındadır. Mekke'nin fethi de Ramazan ayındadır. Nokta nokta başkalar da var. Tamam. Şimdi Ramazan ayı nasıl başlar? Milli mesela. genel duydun. Duyduğum kadarıyla yeniden e, Diyanet'te bir çarede bulunmuş. E, bütün dünya alimlerinin rabetinde çok olduğunu söylüyorlar. İnşallah hayırla neticelerin ama hayırla neticelenmesi için yola da hayırlı ve doğruyu bulmak niyetiyle başlamalıdır. Y yola yamuk başlarsanız yoluncu yamuk gider. Şey için. Bunun için söylüyorum. Hristiyan dünya Hicri, yir, hicri diyorum, miladi 325 yılında İznik'te toplanmıştır. Bir İznik konsülü vardır, bir İstanbul konsülü vardır, bir e, Kadıköy konsülü vardır. Ondan sonra birkaç tane konsül var. Bunların belki en önemlerinden bir tanesi ve ilki İznik konsülüdür. İznik konsülüne dünya kadar İncil gelmiştir. Bir sürü İncil var. Şimdi siz bunun içerisinden doğrusunu seçeceksiniz. Hiçbirisi birbirine uymuyor ki doğrusunu seçesiniz. Peki elinizde asli bir ölçü olmalı ki doğruyu seçeceksiniz. Asli ölçü nedir? Elinizde İsa Aleyhisselam'dan kalan bir İncil olur. Bakarsanız ona uymayanı devre dışı bırakırsınız. Böyle bir şey yok. Şimdi hafızlar yok. İslam alevinde olduğu gibi hafızlar olsa her birini eline verirsin. Bunun içerisinde hafızandakine uymayan neler var işaretle dersen ortaya çıkar. Sonra bakarsın değerlendirirsin müzakere edersin. Hiçbirisi ne İncil'i tam biliyor, ne İncil'in aslı var. Elinde metre yok, ölçeceğim bir şey de yok, öl ölçü bilmek zorundasın. Böyle bir şeyle karşı karşıya geliniyor. Dünya kadar da İncil var. Şimdi insanlar okusa, bilgisiyle karşılaştırmaya kalksa, onu 2000 civarında, 2048 aklımda var. Papazın bir araya geldiği bir konsüldür. Vallahi alem net değil ama bir 48 rakam ya 1048 ya 2048 aklımda öyle kalmış. 2000 değil, kaç o bin olursa olsun herkese istersen yarım e, kitap düşsün diyelim ki o insan onu okudu, öbrünü okumadan karşılaştırmaz ki yani 700 İncil varsa 700 küsur 700 80'lerden bahsediliyor, 780 İncil varsa 780 de okumalı, sonra karşılaştırmalı, belki dönüp dönüp bir daha bakmalı ki ortaya çıksın. Şimdi bunun için ortaya konan kriterler tuhaftır, tuhaflarını anlatmıyorum ama İncilleri eleme konusunda ilk alınan bir karar var, o zaten katletmeye yetmiştir. Nedir? Prensip olarak alınan karar şudur. Allah, oğul ve ruhul Kudüs inancını taşımayan, üçlü inanç taşımayan İnciller devre dışı bırakılacak. Baştan elenecek. Baştan doğruyu kaybetmesin. Şimdi ne cehennemin dibine gidersen git. Pusula yok artık. Şimdi böyle bir karar alınmıştır ve yazık edilmiştir. Mesela o yıllarda İskenderiye Medresesi tevhid inancı üzerine kurulu bir medresedir Hristiyan dünyada. İskenderiye mi? Kıbrıs da öyledir. Kıbrıs da onlarla birlikte destek uzantısı vardır. Bu insanlar üçlü inancı inanmıyorlar. Allah inancı var. Bu insanlar tek kelime sadece İncil'leri yakılmamıştır. Kendilerine bir daha iade edilmemiştir. İncil'leri yakıldığı gibi, perişan edildikleri gibi Dolayısıyla bu medreseler dağıtılmıştır, mensupları takip edilerek nerede bulunursa öldürülmüş, yok edilmeye çalışılmışlardır. Daha sonra tek tük kalan rahipler ve benzerleri de kendisini saklayan, işte tek Allah inancı taşımayan, taşıdığını söyleyemeyen insanlar olarak kenarda, köşede gizli olarak kalmışlardır. Hani Selman Farisi radiyallahu anh'a en son olarak Amuriyedeki rahip ne diyor? Yavrum diyor artık, Yeryüzünde bizim gibi inanan, düşünen insan kaldı mı bilemiyorum diyor. Onlar birbirlerini tek tek tanıyorlar. Ee, Suriye'deki Musul'dakına gönderiyor. Musul'dakının Usaybin'dekine gönderiyor. Nusaybin'deki yavrum diyor. Amuriye'de bir insan var. Böyle bizim gibi inanan, düşünen diyerek Amuriye'ye gönderiyor. Amuriye'deki zat da vefat ederken yavrum diyor. Bizim gibi düşünen, inanan kaldı mı bilemiyorum artık ama son peygamberin günleri yaklaştı diyor. Ona haber veriyor. Kısaca perişe takip edilmişlerdir ve dünya bu insanlara dar edilmiştir. Yanlış prensipler, yanlış kaideler koyuyor. İnşallah e, bu e, işte hilali ruhiyetin e, ile ilgili Ramazan'ın girişi tespitliği ile ilgili şey daha baştan otururken yanlış prensip kararı alınmaz. Neticesinde de yanlış hüküm inşallah çıkmaz. Yoksa sıkıntı bitmez. Onun için yani bütün dünyayı Ramazan'ın giriş ve çıkışını tespit için yani hilalin göründüğünün tespit için şu anda toplantıya davet ediyor. İnşallah dediğim gibi hayırlı netice çıkar. Ama şunda ittifak var. Bir ay ne ile girer? Hilalin görünmesiyle girer. Bunun ittifak var. Bugün ne hesaplama olur? Çımbak gözleme olur? Bunu ayrıca konuşacağız. Ama takdir-i bazı şeyler var. Ne zaman konulduğu, ne zaman konulduğu, değiştirildiği veya ne olduğu, neden böyle olduğuna dair insanlar hiçbiri fikir yürütemiyorlar. Çözülemeyen bazı şeyler var. <gülüyor> İlahi mi geliyor, böyle olduğu ihtimali oldukça yüksek, Cenab-ı Allah hayırlısını etsin. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela, bütün dünyada günler yedidir. Güne hiç dokuz gün diyen, Beş günkü kabul eden yok. Niye? Vallahi oğlum, Kimsenin iyi olduğunu bilmiyor. Ama bütün dünyada gün yedidir. Sekiz olamaz mıydı? Olurdu. Dokuz olamaz mıydı? Olurdu. Beş gün olamaz mıydı? Çarşambayı sel alırdı. Geriye altı gün kalırdı. Olamaz mıydı? Olurdu. Ama bakıyorsun. İslam diyarında da. Budistlerde de, Şintoistlerde de, Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, dünyada ne kadar yani insan buluyorsan, topluluğu buluyorsan bakıyorsun gün yedi. Bu bir. İkincisi ay on iki. Kur'an-ı Kerim'de de ne diyor? Yeryüzü yaratıldığından beri aylar on diyor. Dolayısıyla on iki ona göre şey yapıyor. Bu da böyle. Ayın e, Yıl içerisinde ayın girişi ve çıkışı hicri takvime göre neyledir? Hilal ile başlar, ay ile başlar, ay ile biter. Hilal ayın daima güneşe bakan tarafına güneş vurur. Başka tarafa vuracak hali yok. Biz de onun bir kenarcığından görürüz. Öylece bunu ne zaman görürüz ilk hilali? Gün bakımında batı tarafta, güneşin olduğu tarafta görürüz. Giderek gelir gelir hem çoğalır hem gelir gelir. En son kaybolurken sabah namazı sırasında doğu tarafta görürüz. Oradan kaybolurken gider doğudan kaybolur. Dolayısıyla her ne kadar güneş doğudan doğup batıdan batıyorsa, ay da doğudan doğup batıdan batıyor ise de hilalin görünmesi batıdan başlar, giderek her gün doğuya doğru kayar. Tersi nedir? Yani doğuya doğru kayar. Her gün yaklaşık 48-52 dakika arasında bir öncekinden hilal daha geç doğar, Dolayısıyla arada böyle bir mesafe olur. Ve sonunda biz onu batarken son hilallerini yaşarken yani sabah namazında gördüğümüz ayın sonunun hilalleridir. Dolayısıyla oradan kaybolur. Kaybolduktan sonra yaklaşık bir veya iki gün görünmez. Ne doğuda ne batıda. Sonra yeniden batı tarafta incecik hilal şeklinde görünmeye başlar. Bu işte incecik batı tarafta Güneşin batışından sonra veya batışına yakın, batışına yakın çok çok görülmez. Niye? Güneş ışığı çok canlı. Canlıysa ki canlıdır. Ayı boğar. Ayın ki yansıma ışıktır. Dolayısıyla ne, ne, ne diyoruz biz ona? Güneşin batışından önce eğer görülmesi mümkünse. Bazen bulutlar öyle bir karartır ki görülebilir mi? Görünebilir. Bazen parçalı bulutlu havada hilal daha iyi görünebiliyor. Niye? Hani bizde Elimizde perdeleriz de bakarızca onun gibi bulut eğer güneşi perdelemişse ayın olduğu yerde açık kalmışsa o zaman daha daha daha iyi görülür böyle bir şey vurgu vardır. Biz orada hilali görmüş isek bu yeni ayın hilalidir. Yeni, tekrar ediyorum yeni ayın hilali Ne zaman görülür? Güneş'in batışından sonra veya batışına yakın görülür. Anlaşıldı? O Ramazan'ın girişidir. Pekala, bu görünüş fiilen çıplak gözle olmalı mı? Astronomik olarak hesaplanma bu görmenin yerini tutar mı? Dört mezhebin dördü de ve mezhepteki alimlerin 99,9'u da hilal çıplak gözle görünmelidir derler. Ebu Müslüm var, o. Ee, bir de Şafii arimlerinden aklıma şimdi gelmedi aklı. Yani inşallah gerisi söylerim. O ne diyor şey olarak e, hesap uzmanları hesaplarından emin iseler Hilal'in görüneceğinden kanatları var var varsa dolayısıyla hesapta bunun yerine geçer kanaate taşırlar. Ama tekrar ediyorum ne İmam-ı Şafii ne Ebu Hanife ne i̇mam Malik ne İmam Muhammed, ne İmam Ebu Yusuf, ne İmam Ahmed İbni Hanbel, ne de bütün mezheplerin ileri gelen hiçbir alimi bu görüşü paylaşmıyorlar. Diyorlar ki hilal çıplak gözle görülmelidir. Bir de İslamiyet'in koyduğu ölçüler teknik aletlere dayanan ölçüler değildir. Çünkü teknik aletlere dayanan ölçüler korsanız teknik aletin olmadığı devirler ne yapacak? Yani onunla ilgili... Dikkat ederseniz gölgelerle, güneşin doğuşuyla, güneşin batışıyla ve benzeri bütün görülen ve verilen bize hesaplar hep her türlü insanın elinde teknik alet olsun veya olmasın insanların uygulayabileceği ölçülerdir. Dolayısıyla bunda da öyledir. Ne yapılmalıdır? Hilal çıplak gözle görülmelidir. Şimdi bunu zaman zaman o günlerde geldiği için burada bazı şeyler tartıştık ama şöyle bir soru soruluyor. Pekala yani günümüzde tamam onu anladık ama günümüzde teknik ilerledi. Teknik ilerleyişten istifade edilemez mi? Yani güneşin doğuşu, batışı, ay tutulması, güneş tutulması, işte Jüpiter'in dünyaya yaklaşması, uzaklaşması... Gelen göktaşları, kuyruklu yıldızın ne zaman ortaya çıkacağı, ne zaman kaybolacağı artık saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına artık hesap edilebiliyor. Hangi ülkelerden güneşin tam tutulacağı, hangi ülkelerden az tutulacağı, yarım tutulma olacağı, çeyrek tutulma olacağı yine hesap edilebiliyor. Bu konu neden hesap edilemezsin veya hesaba neden sığmıyor, neden işte net kabul edilmiyor? Ee, üstelik elimizde bugün teleskoplar da var. onla neden takip edilemiyor? Sorusunun cevabı şudur efendim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hilal'in ruhiyeti bunların hiçbirisine benzemiyor. Hiçbirisine benzemiyor. Bu kelimeler beylik kelimelerdir. Herkesin kullandığı kelimelerdir. Ama astronomi bilgisi olan insan başkalarının bilmediğini bilince bunu rahat kullanır. Ama bu rahat kullanılacak kelimeler değil. Bahsetinden başlayayım. Teleskop ve aletler. Teleskop ve aletler güneşin ışığının yansımadığı ayı da görüyor. Anladınız mı? Güneş ondan vurup da yansımasa da görünmeyecek görüyor. Şimdi şöyle diyeyim. Biz akşam güneş battıktan sonra ayı görüyoruz diyorum ya. O ay güneş batmadan gökyüzünde havada var. Biz onu neden görmüyoruz? Çünkü biz batarken görüyoruz. Batarken demek bizim üstümüzden geçti de gidiyor, batıyor. Biz onu görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Işık yansımıyor çünkü ondan. Kendinin ışığı yok. Bu arada İslam alimleri 100 yıllar evvelinden ayın kendisinin ışığının olmadığını biliyorlar. Bunu bilesiniz. Bizim daha kadim şiirlerimizde bile ayın ziyası kendinden değildir, güneşten almaktadır zira diye şiirlerde bile var. Bu bizim bizim için yabancı bir şey değil. Avrupa sonradan buluyor. Bize yeni bulunmuş bir şey gibi yutturuyor. Biz biliyorduk bunu. Daha önce söyledim. Mesela Kadi i Beydavi tefsirinde dünyanın yuvarlak olduğu var. Kadî-i Beydavi ne zaman yazarmıştır? 1200'lü yıllarda yaşamış bir insandır. Dünyanın yuvarlaklığı ne zaman ispat edildi? 1500 yılında, küçürlü yıllarda ispat edildi. Arada var 300 yıla yakın bir vakit. Allah'tan korkun biz onu zaten biliyoruz. Ben daha sana söyleyeyim. Fahrettin Razi, Kadi Beydavi'den de eskidir. Aralarında 200 yıla yakın bir zaman dilimi de onların var. Kadi Beydavi'nin tefsirine bakınız. Onda hem dünyanın yuvar Hatta şöyle diyor ifadesini birisini hatırladığımı söyleyeyim. Dünya küresinin dörtte sudur diyor. Dünyayı küre olarak adlandırıyor. Direkt yani bunu şunun için söylüyorum... Dünya kürese bilgi vermiyor. Niye vermiyor? Zaten bilinen bir şey diye. Yani kabul etmeyen yok. Nereden biliyorlar? Yani, Şimdi ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii şöyle diyeyim. Yani ilmi, yani astronomi son derece ilerlemişti zaten bizde. Yani gökyüzündekiyle mi kıyas ediyor, ne yapıyor? Yani benim bildiğim mesela Kadı Bey, Beydavi'de var. Bu Kadı Beydavi'den bunda da var. Bunda da var, bundan önce de vardır muhakkak. Yani bu konuda ek bir araştırma yapmadım. Gözüme takılanı söylüyorum ben size. Yani isterseniz o ibareyi bulayım. Ama sularla ilgili bahsederken, su hakkında bilgi verirken e, Fahrettin Razi merhum Hicri e, 800'lü, 700 küsürlü yılların insanıdır. Şu, e, şu bilgi verdiği aynen su. İlim ehline göre, ilmi heyetin, ilmi heyet dediği coğrafyacıları kastediyor. İlmi heyetin verdiği bilgiye göre diyor, Dünya küresinin dörtte üçü sudur. Sadece dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlar. Dörtte üçünün su olduğunu da biliyorlar ve günümüze kadar bu değişmedi. Şimdi de aynı şeyi söylüyor. Dünyanın dörtte üçünün su olduğunu şimdikiler de biliyorlar. Şimdi dahası var. Biz diyoruz ki 1500 yılında Macellen dünyayı dolandığı yuvarlak olduğunu anladı. E, Turgut Piri reisinden zaman yaşadı. Aynı yıllarda. Adam Gürandat'ın Amerika'nın haritasını yapmış. Sen yuvarlaklıktan bahsediyorsun. Haritasını çıkartmış adam. Şimdi biz kendi haritamızı unutuyoruz. Kendi âlimlerimizin söylediğini unutuyoruz. Avrupalı ne söylediyse onun peşinden koşturuyoruz. Peşinden de ne diyorlar? pir Reis bu haritayı yapamazdı. Uzaydan gelenler oldu mutlaka. Bu haritayı onlardan aldı. Yani şimdi yani... Biz hala bu salakların peşinden gidiyoruz. Şimdi kendimizi düşünelim. Yani Cenab-ı Allah ilim de vermiş, teknik de vermiş, birçok güzel de vermiş ve doğruyu bulma imkanını da birçok daha vermiş. Biz kusurlarımızı dile getiriyoruz, başkalarının meziyetlerini de dile getiriyoruz. Tekrar ediyorum yani ben şu anda gözümün önünde o dünyanın, dünya küresinin üçte birinin su olduğunu söylüyor. İli, coğrafya ehli, ilmi heyet sahipleri değil, ibareyi görür gibiyim. Yani o kadar net, o kadar berrak var. Var ya bu bizim alanımızda var yani şu olarak. Hayırlısı gerisin geri dönelim. Yani kendi konumuza. Şimdi şöyle bir şey var. Ay görünmeye başlıyor ya. Ay görünmeye başlıyor. Her geçen gün bu görünme çoğalıyor. Sonunda Dolunay'a dönüşüyor. Değil mi? Tamam bunu şöyle edelim. Türkiye'nin üzerinden geçerken yeni görünmeye başladı ay. Bu ne demektir biliyor musunuz? O ay Pakistan'ın üzerinden geçerken Endonezya'nın üzerinden geçerken görülmedi demektir. Endonezya'lı e haklı olarak der ki ben ayı görmedim. Anlaşıldı farklı ülkeden ülkeye değişebiliyor. Ay Türkiye'nin üzerinden geçerken görünmez de Fas Tunus Cezayir'in üzerinden geçerken görünür. Batıya doğru gittikçe görünme ihtimali daha yükselir. Bir kere biz bu ayın peşini nereye kadar takip edeceğiz? kurban kurbanda biliyorsunuz yani onu söyleyeceğim yani inşallah nereye kadar takip eder bunu bir tayin edilmesi lazım. Nereye kadar görünen ay bizi bağlar. Bunun bir tespit edilmesi lazım. İkinci bir şey daha var. Bizim ülke olarak, şehir olarak, kasaba olarak bulunduğumuz nokta görünen, görülmeye başlayan bir hilali görmeye uygun olmayabilir. Biz göremeyiz. Ne görür Urfa görebilir. Biz göremeyiz İstanbul'dan, Antalya görebilir. Var, şey. Ayrıca insan da gönderiliyor, heyet de gönderiliyor. Batıda olduğu için, Cezayir'in de batısında deniz olmadığı için ayrıca oraya ekip de gönderiliyor. Bir kere iyi niyetli olsanız çözüm çok kolay. Yani bilemiyorum, yani inşallah şu paylaşır da hayırlı bir şey de durulur. Kısaca şunu diyeyim, biz herkes ay tutulmasını, güneş tutulmasını her yerden aynı mı görüyor? Hayır, kimisi hiç görmüyor. Kimisi yarın görüyor, kimisi karanlıkta kalıyor. Bütün bunlar. Bu kadar değilse bile kişilerin bulunduğu ufuk, görünmeye başlayan ayın görülmesine uygun olmayabilir. Dolayısıyla tekrar ediyorum, Çanakkale görmez, Antalya Korkuteli görebilir. Bir de böyle olması gerekiyor. Demek ki bu sadece mesele hesap meselesi değil, sadece alet meselesi de değil. Yalnız yine... Hakla vererek haksızlık etmeyelim anlatırken. Aletle bu iş hesap edilebilir diyenler şunu da diyorlar. Bu hilalin Antalya'dan görünebileceği, korku deliğinden görülebileceği de biliniyor. Yani açının oraya uygun olduğu, Çanakkale'ye uygun olmadığı, işte Sinop'a uygun olmadığı, Trabzon'a uygun olmadığı ama Urfi'ye, Mardin'e uygun olduğu, Nemrut dağlarından görülebileceği veya Türkiye'den görülmeyip de işte Cezayir'den görülebileceği de biliniyor. Şimdi eğer e, bu şekilde biliniyor ise dolayısıyla mesele şey meselesi değil yani bunu hesap edeceksin. Ne diyeceksin misal olarak söyleyeyim? Türkiye'den görülmez. Veyahut da İstanbul'dan görülmez ama korku delinden görülür. Türkiye'den görülmez ama Cezayir'den görülür. O zaman ne yapacaksın? Üç kişilik, beş kişilik bir hayatı korku deline göndereceksin. Cezayir'e göndereceksin. Korku deline varacak oradakılara, Antalya'dakılara diyecek diyeceksin hilal güzetlemeye geldik. Hesaplarımıza göre korku deli dağlarından hilalin görülmesi mümkündür. Haydın hep beraber sizlerle gelmek isteyen arkadaşlarımızla gidelim. Gideceksin 5-10 kişi göreceksin. Allah için gördük diyeceksin. Bismillah, Allah'u u Ekber diyeceksin. Ya Rab bu hilali hakkımızda hayırlı et, bir de dua edeceksin. Bütün İslam alemine de gördük işte hilaliz diyeceksin gerekirse çekeceksin zoomlamayla gayet güzel görünüyor Bilesiniz gözünle zor gördüğün şeyle, kamerayla daha iyi görünüyor çektiğimiz için biliyorum dolayısıyla bunu yayınlayacaksın hilali her tarafta görünecekler yani bu ayın hilalidir tarihi şudur şahitlerimiz budur hem hilali koyacaksın yukarıya altına da hilali gören insanların adını tık tık tık ekrana düşeceksin dünyanın hayırlı bir işini yapmış olursun zor da bir iş değildir hiç de bir devlet için hiç de bazı bir Bu sefer teknik aletin de işe yaramış olur. E, zihinlerde istifhan diye bir şey kalmaz. Görüldü görülmedi diye. Ama bunun görünme sınırını önce bir tayin etmen lazım. Bu sene Kurban Bayramı'nda hilal nerede göründü diye ilan edildiler. Demin kardeşimiz söylüyordu. Güney Amerika'nın batı tarafında Pasifik'te görünmeye başladı diye söyleniyor. Peru ve Ekvator hizalarından başlayıp Güney Ant Antarktika'nın kuzey istikametine doğru olan yayda görülmeye başladı. Yani orayla bizim aramızda Atlas Okyanusu var Türkiye'yi saymıyorum. İslam alemine sayıyorum. Atlas Okyanusu gibi dev bir de okyanus var aramızda. Sonra Amerika kıtası var. Amerika kıtasından sonra görülmeye başlayan hilale dayanarak Türkiye bayram yaptı. da haklı olarak dedi ki ben o hilali görmedim. Görmedim ben ilerli dedi. Şimdi biz Arabistan'ı suçluyoruz, hilali görmedim diye. Adam görmedim diyor, sen de diyorsun ki bu zaten sende görülmeyecek, Atlas Okyanusu, Pasifik'te görecek diyorsun. Niye suçluyorsun o zaman? Adam ben görmedim diyor. Sen de benim gibi niye Pasifik hesabı yapmadın diye suçluyorsun. Evvela bunda bir karar kılınması lazım. Bir taraftan suçlanıyor, bir taraftan da ne yapıyoruz? Ya Onların takvimine göre Arfat'a çıkıyoruz. Türkiye'de insanlar bayram yapıyor, biz Arafat'ta vakfe duası yapıyoruz. Bir sürü insan. Bu şu açıdan da sana bağlı olan yüz binin üzerinde hacı var. Eğer sen hesabında gerçekten doğruysan, ömründe bir defa hacca gitme imkanı olan o yüz bin insanın hacca haç değil. Bu anlayan insan için çok büyük bir sorumluluktur. Bir mesuliyettir. İnşallah hayra bağlanır. Ama benim endişem şu. Göreceksiniz bütün dünyayı ille hesapla amel edelim. Hesapla amel etmenin şükür, layıklığa uygun. 20 yıllık, 30 yıllık takvim yazabiliyorsunuz. Takvimde gün ne zaman, bayram o zaman yapabiliyorsunuz. Ama öbürü nedir? Gidiyorsunuz, hilali görüyorsunuz, ilan ediyorsunuz, taze bir şey gibi oluyor. Bir şey daha söyleyeyim bu arada. İslamiyet'te bu güzetlemeyi, bu takibi, bu Ramazan'ın yollarının beklenilmesini, daha Ramazan ayı gelmeden Ramazan rüzgarlarının gönüllerde, duygularda, şuurlarda esmesini istiyor. Bunu şuna benzetmiştim daha önce hatırlıyorum. Eskiden ben ya askeriye gidecek birisi köyde gelecek mi bütün köy ayaklanırdı. Asker de geliyormuş bilmem itibaren. Millet giderler köyün yüksekçe bir tepesi varsa yolların göründüğü. Oraya dikelirler. Orada asker yolu gözlerler. Gelindi ufaktan görününce şey olarak koşarlar. Bavulunu alırlar. Yükünü alırlar. Onunla bunla hoş geldin ve Yani yolcu karşılama yolcu karşılama benzerdi. Şimdi kim geliyor kim gidiyor Allah biliyor. Giderken İstanbul'un trafiğini Allah bullak ediyorlar. Gelirken kimse bir şey duymuyor zaten. Eskiden giderken dua ederler, gönderilir de. Gelirken iyi karşılanırdı. Şimdi işler değişti. Bunu şunun için söyleyeyim biraz da. Ramazanın geldiğini kaç kişi fark ediyor? Bir bakmışın Ramazan gelmiş. Alel acele sahura kalkıyorsun. Tam Ramazanın atmosferine giriyorsun. Bu sefer de Ramazan bitiyor. Şimdi atmosfer böyle oldu. Halbuki eskiden Ramazan gelmeden hem ruhen hazırlanılırdı. Evlerde makarnalar kesilirdi. Bunun Ramazan için ayrı yiyecekler depo edilirdi. Daha Ramazan gelmeden ruhlar ve gönüller Ramazan'a hazır olurdu. Buna bir de e, hilal e, gözetlemek için tepelere çıkan Dağlara çıkan, gözetleyen insanlar eklenince gerçekten Ramazan havası eserdi. Biz bu havayı kaybettik. Şu anda yapılması gereken eğer dürüstçe davranıyorsa kişileri bu hesaba ikna etmek yerine tamam hesaptan istifade edilsin, tamam aletten istifade edilsin yerine göre ama ne yapılsın? Bu hesaplar nereyi gösteriyor? Tekrar ediyorum Urfa'yı gösteriyorsa 3 kişi Urfa'ya gönderilsin. Bir ki bir noktaya da gönderilmesi doğru değildir, çünkü orada hava kapalı olur, görmeyebilirler. 3-5 noktaya, görülebilecek 3-5 noktaya insan gönderilsin. Onlardan gelen bilgiler, oradaki insanlar da yanlarına alsınlar. Bir de kaynaşmaya da kardeşliğe de vesile olur. Gitsinler, beraber görsünler. Beraber İslam'ın bir umdesinin görmenin güzelliğini yaşasınlar, bütün dünyaya duyursunlar. Bu görme ve gözetleme takip de, ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum, Fas ülkesini öteye geçmemeli Atlas okyanusunun başladığı yerde bitmelidir. Neden? Atlas okyanusunu öbür tarafa geçiyorsunuz demek gözetlemek vaciptir bilesiniz. Bu ayrıca İslam'da hinali gözetlemek kifayi derecede vaciptir. Bunu gözetleyen ekip olmasa diğerlere mesul olurlar. Gözetlenmesi isteniyor. Atlas okyanusu öbür tarafa geçirseniz gözetleme kaybolur. Neden kaybolur? Benim gücüm Atlas Okyanusu'na geçmeye yetmez ki der. Ama oraya kadar İslam ülkeleri var. Türkiye, Türkiye'den gözetler. Mısır, Mısır'dan gözetler. Cezayir, Cezayir'den gözetler. Mağrib'e kadar bu işin takibi vardır. Mümkündür. Mağrib'den öte beşer takatın üstündedir. Bu denizde bir şeyi işte masraflara gireceksiniz. işte Ekvator'a uçacaksınız. Ekvator'un bilmem ne adasına Pasifik'te gideceksiniz. Böyle bir şey İslam istemez. Doğru olan budur. E, bu gözetleme bizi ne bağlar? Vaktiyle bizde de Fas, Tunus, Cezayir oralara kadar insan gönderilmiş, oralardan heyet haber beklenirmiş. Buradan öteye bir sınır, bir çizgi çekmeniz gerekir. Doğru olan odur. Alimler arasında bu konuda fark yok. Fark şöyle bayanım, bu Hanefilerinki en zor olan. Bu Hanefilerinki. Diğer alimlerdi. Şöyle diyorlar, herkes kendi ülkesini gözetler özellikle şaf, Şafii de bu Malikiler de ve evet evet evet orası diyelim ki Suriye Suriye'dekini gözetler. Arabistan Arabistan'dakini gözetler. Çünkü ufuk fark edebilir. İşte bir yerde görünen hilal öbür tarafta görünmeyebilir. ki açısı uygun düşmeyebilir. Kah orada o açıyı yapmamış olabilir. Görünme başlar <gülüyor> görünür bay. Anlar diyorlar ki yani herkes kendi ülkesinin gözetler, kendi ülkesinde gördüğü kendini bağlar, diğer ülkeler kendi ilerlerini gözetler diyor. Farklı farklı günlerde olabiliyor onlarda. Hanefiler diyor İslam aleminden birisinde görülürse, bu haberde sahih bir yolla diğerlerine ulaşırsa, bütün ümmeti Muhammed'e bağlar anlayışı Hanefilerdedir. Dolayısıyla hilali gözetleme, süpki deminki aklıma geldi, şafilerden hesaba itibar edilir diyen bir tek süpki'dir. Yani şafi alimlerine sübki gibi yani herhalde bir 20 bin alim vardır. Yani bileseniz onların arasından bir tek sübki bu, ısrar, bu ısrardadır. E, o yıllarda da hatta şöyle bir tartışma da vardır yine kaynaklarımızda. Bir astronomi alibi hilalin görüneceğine dair yüzde yüz kani olsa kendi görüşüyle kendi amel edebilir mi? El cevap edemez. Ümmete uymak zorundadır diyorlar. Evet bu derece nettir. Ümmetler. Üstelik sübkinin bu görüşünü anlattıktan sonra... Yani bu cümleyi bu cümleyi söylüyorlar bu şafilerde de böyledir. Dolayısıyla bu kadar net bilgiler veyahut da çözümü bu kadar kolayken ve bu kadar iyi olacakken ille de hesap ille de hesap ille de hesap bizim dönüm dolaşım kilitlendiğimiz nokta ne yazık ki böyle bir noktadır. Şimdi efendim buradan Cezayir'e gitmek, buradan Urfa'ya gitmek, buradan işte Antalya'ya gitmek, buradan Çanakkale Baba Burnu'na gitmek çok büyük masraflı mı? Bir devlet için çekirdek parası bile değil ben size söyleyeyim bunu bir masraf olarak, külfet olarak karşılanmasın, bir kokteylde verilen içkiyle on yıl heyet gönderebilirsiniz. Bu, bu böyle bir hakikattir. Onun için bu bir mazeret değildir, doğru bir şey değildir. Bu ümmetin hayrı isteniyorsa, bu uğurda da gerçekten samimi iseniz, bunu şuna buna söylemiyoruz, Diyanet ve İlahiyat Camiası için e, vazifesi samimi olmak ve başkalarını da samimiyete teşvik etmek olan, e, olan bir müessesesi için söylüyoruz çözüm yolu budur. Ee, diğer yollar e, inadi yollardır. Bu bir gerçek olabilir. Arap Kendileri de o zaman öyle inattılar ki inşallah şöyle olur. Öyle inattılar ki yani düşün şunu iddia ediyordu. Diyanet İşleri Başkanı hatta yazı, tercüman karşısında bunu yazıya bir çevirdi. Bunu bilmem ne vadisindeki gözü görmeyen bir adama gözetti. Bu yazıya geçti. Yani sokakta söylenmeyecek cümle yazıya geçti. Evet bir bedevinin o, o inanacağız diyorlar. Bu, bu bu bile bir seviye diyorum ya. Bunu Feren Vadi'deki gözü kör bir adama gözetlettiriyorlarmış diye ifadesi geçiyor. Bu sene e, yine yani bir e, ilmihal bilgileri iyi olan, e, verdiği bilgiler dürüst olan bir insan diyet emeklisi. Ekranda ne diyor? Cümlesini aynen ben söyleyeyim size. Burnunun ucundaki İsrail tankını göremeyen mihlayı görecek. Cümlesi bu. O gün ondan soğudum. Yani bu çok cahilce bir kelimeydi. Ciddiyetsiz bir kelimeydi. Bunu söyleyemiyorsun. O zaman senin diğer dişleri başkanın Arafat'ta ne ağrıyor? Bu kadar eminsin. Bir gün sonra gitsin. Niye Arafat'ta ne işi var? İkincisi sen eğer İsrail tankını burnun ucundaki ta tamam tenkit edelim yani şey olarak ama İsrail tankının burnun ucunda göremeyen hilali ne görsün diyorsun. Ben sana söyleyeyim. İsrail için savaşa giren, yüzlerce uçak uçuran, binlerce bomba yağdıran İncirli hava üssünün Türkiye'de olduğunu göremeyecek kadar körsen İncirli hava a, a, İncirlik Türkiye'nin hayrı için orada yoktur. İncirlik İsrail için vardır. Üstelik İsrail'i koruyor, Türkiye topraklarından koruyor. Onlara saldıran olursa da sen göğüs diyeceksin. Sen koruyacaksın. Sen onların hamına bileviye savaşa girmiş olacaktın. İncilikten kakan yüzlerce uçağa yağdırdığı binlerce bombayı göremeyen bir ülkeye mi güveneceğim ben pekala? Yıllar yılı kızlarımıza başörtü yüzünden zulmeden bir ülkeye mi güveneceğim? İslam'ı yıllar yılı dışlayan, İslam aleykine okullarda ne varsa her o kadar bir millete mi güveneceğim? Bunu kullanmayalım. Bu tip şeyleri kullananlarda, yapanlarda, görmeyenlerde, hainlerde her milletin içinde var. Arapların içinde de var. Bizim içimizde de var. Kusura bakmayalım. Ama bizim niyetimiz doğruyu bulmaksa Arap aleminde ben e, rahmetli oldu. Doktor Salih var. Şimdi bakan oldu zannediyorum. Onun babası vardı. Çok muhterem bir insandı. Kadıların reisi oydu. Yani onunla bir dertleşirken o diyordu. Yahu diyordu. Onlarda da şey var ya. İhtilaf-ı demen söylediğiniz herkes kendi hilaline itibar ederdi. Adamcağız yaşlıydı. Türkiye'ye onlara yönelik suçlama yapıyordu, suçlamayı bile anlamıyordu. Anlamıyor da şu demek yani kendi açısından bakıyor. Ya diyor biz diyor bizim hilalimizi gönderiyoruz, siz de sizinkini gözetleyin. Niye bizi suçluyorsunuz ki diyor. Yani biz adama itham ediyoruz, adam anlamıyor bile. Yani sen de seninkini gözle diyor. ben bir şey demedim ki diyor, ben beninkini gözlüyorum diyor. Şimdi biz ada adamı suçluyoruz, adamı suçlamayı anlamıyor. Garip bir halimiz var İnşallah Mevla'ya olur ama tekrar ediyorum. Ramazan hilali gözetlenir, Ramazan'ın yolları beklenir. Dolayısıyla hilal gö gö gözetleme bir ümmet için, fethi için değilse de ümmet için vaciptir. Dolayısıyla bu vücuba riayet edilir. Üzerinde durmamız gereken budur. Tamam. Ramazan ayı böylece başlar. Ramazan ayının içerisinde başka oruç tutulmaz. O ibadet yeri Ramazan'ındır. Başka niyetle oruç tutsanız da Ramazan oruç olur. Bunun için. Şimdi oruç birkaç şöyle ayıralım. Oruç çeşitleri diyelim. Oruç şüphesi tek çeşit değildir. Oruç çeşitleri bir farz oruç. Buna ne? Parantez içerisinde buna Ramazan orucu diyeceksiniz. İkincisi vacip oruçlar. Vacip oruçlar dedik. Yani bu tek olmaz. Yani şu şey olarak değişik sebeplerle olur. E, nedir vacip oruçlardan? E, bir tanesi de nedir? En baştaki adak oruçlarıdır. Yani ad, adıyoruz, oruç tutacağız diye adıyoruz ve oruç tutulur. Ee, bunun içerisinde başka vacip oruçlar da vardır ama şu da vardır. Yani unutmayınız burada ayrıca söylememiş. Mesela bir insan haccı temettu yaptı veya haccı kıran yaptı. Haccı temettu veya haccı kıran yapan insanın üzerine kurban vaciptir. Ama kurban bulamadı. Bazen maddi durumu var, kurban yok. Şimdi elhamdülillah öyle değil. Yani Türkiye'den çok kurban geliyor oraya ama bütün dünyadan kurban yağıyor. Geliyor, yokluk çekilmiyor. Ama vaktiyle düşününüz, yolların olmadığı, taşıtların olmadığı insanda haccınızı yaptınız, kesecek kurban bulamadınız. Veyahut da hakikaten parası yok. Yani kesemeyecek durumda olan insan ne yapar? İhramlıyken hac içerisinde 3 gün oruç tutar, gerisin geri döner. 7 günde ülkesine doğru. Ve sebatın idarecât yömde ayet kerime de var. Bu da böyledir. Vacip oruçlar çerçevesinin içerisindedir. Sünnet ve diğer nafile oruçlar. Sünnet oruçlar var. Pazartesi, perşembe gibi oruçlar var. Şevval ayının oruçları var. Eyyamül Bî denilen dolunay gün günleri yani ayın 13'ünün, 14'ünün, eee 13 14 15. günlerinin oruçları var. Peygamber Efendimiz'i tutarmış, yani öyle diyeyim, yani ondan öte hikmetleri aranır mı aranabilir. Vallahi alem, yani Dolunay'ın insan üzerine tesiri vardır, e, sulara tesiri vardır. E, biliyorsunuz denizin ortası o günlerde kabarır, yani çekim gücü o günlerde artar, vallahi alem. Tek, tekrar ettik yani şu şey olarak sünnet ve diğer nafile oruçlar dedik. Savumu Davud vardı biliyorsunuz bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek. Bir gün oruçlu bir gün oruçsuz olmak. Peygamber efendim bundan daha sık oruç tutulmasına izin verilmiyor. Bunu da bilesiniz. Abdullah İbni Amr İbni As var. Amr İbni As çok cincin birisidir. <gülüyor> Amr İbni As çok siyasi birisidir. Ama oğlu Abdullah var. Çok müttaki birisidir. Yani çok ibadet düşkünü birisidir. Yani İslam'a hakikaten vücudunun her zerresiyle teslim olan birisidir. Yani öyle diyelim. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a çok yumuşak mizahçı birisidir. Hazreti Ömer set birisidir. Oğlu Abdullah çok yumuşak, çok candan sevimli birisidir. Tabii bunlar gene neyse Abdullah İbni Bey İbni Sölül Münafıkların reisi. Onun oldu Abdullah. Bir Abdullah var. Pırıl pırıl bir insandır. Yani şu olarak tam gönül, gönül eridir. Bu Abdullah İbn Amr İbni As da biliyorsunuz tek e, e, hadis yazma yetkisi verilen kişidir. Defteri vardır ve defteri meşhurdur. Yani hadis yazılması yasaklandığı günlerde Abdullah'a hadis yazılması için izin verilmiştir. Yani o yazabiliyor. Abdullah radiyallahu an kendi kendine karar veriyor. Allah Resulü diyor gelmiş güçmüş günahları hep affedilen bir insan. Bu kadar ibadet düşkünü, bu kadar oruç tutuyor, bu kadar namaz kılıyor, bu kadar teheccüd kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ee, bizim daha çok yapmamız anlayışıyla tutuyor, bütün ömür boyu oruç tutmaya kalkıyor. Peygamber Efendimiz onu yanına çağırıyor. Ee, diyor yer ki, yani hayır diyor, bütün yıl oruç tutmayacaksın diyor. Peygamber Efendimiz ona, oruç tutmak istiyorsan, eyyemül biyed diyor. Yani dolunay günleri demek, beyaz demek yani bizdeki. Dolunay günleri yani ayın. 13'ü, 14'ü, 15 günleri diyor. Abdullah radiyallahu an Ya Resulallah, ben bundan daha çoğunu tutabilirim diyor. Yani çok istediğini arzu belli ediyor. Orucu seviyor, düşkün. Peygamber Efendimiz o zaman diyor pazartesi, perşembe günlerini de tut diyor. Ya Resulallah ben daha güç çoğunu tutabilirim diyor. Daha çoğuna güç yetirebilirim. Peygamber o zaman Savumu davut diyor. Bir gün oruç tut, bir gün iftiret. Dahası yok diyor. Sınırı oraya koyuyor peygamber efendimiz. Çok. Tabii devran ettim ben şimdi cümlesine. Abdullah'ın sonraki yıldaki cümlelerine doğru ilerliyoruz. Abdullah radiyallahu sonraki yıl ne diyor? Ben diyor Allah Resulüne söz vermeseydim şu anda oruç tutmamayı tercih ederdim diyor. Ama söz verdiğim Resulullah'tı kendim inat ettim diyor. Kendim inat Örünceye kadar bunu tutmuştur. Ama yani son yıllarında yaşadığı o zorluğu o meşakkatı dile getiriyor. Ben diyor inan ettim. Resulullah'ın önünde böyle bir söz verdim. Zorladım diyor. Dolayısıyla yani ona katlanıyorum tutuyorum demek istiyor. Halim tutacak hal değil demeye çalışıyor. Ama öyle. Ama o şeyine de sadakat gösteriyor. Son demine kadar. Evet. Dolayısıyla nafile oruçlardaki sınır budur. Tamam. Şimdi oruç tutmanın yasak olduğu günler hangi günlerdir? Yani yasak olduğu günler var. Hangi günlerdir? Bayram günleri Bayram günleri kaç gün Ramazan Bayramı, Ramazan bayramı. kaç gün bir gün Rarama Evet Ramazan Bayramı bir gündür tabi duymasınlar bizim tatili bir güne indirirler fena değil bazen cahilliğin faydaları var Dolayısıyla 3-4 gün bayramımız gider şimdi gerisin yere geldik ama Kurban Bayramı ne zamandır Dolayısıyla 4-4 gündür Dolayısıyla yılda beş gün e, oruç tutmak mekruhtur. Tamam. Bunun dışındaki her gün tutulabilir. Buyur. Tek başına ayrı. Yani tut tutulamaz değil. Yani ölçü şey olarak e, ama o, tek günlere özellikle olmasın diye ikinci gün veya üçüncü gün eklenir. Yoksa o gün e, oruç tutulmaz veya tutulması mekruht diye değil. Tek kalması mekruhtur. Anlaşıldı? Evet evet yani. Tek, tek gün olma yani o şey yalnız başına şekilde tut, tutulmamalıdır. Hocam, Buyur. Yani, yani, tek, bakarsak, pazartesinde... yani şöyle esasen, yani pazartesi gün olarak veya cuma gün olarak meselesi değil de, mesela yevm Aşura gibi veya bir güne mahsus bir oruçmuş şekline dönüşmemelidir. O zaman da pazartesi, perşembe diyoruz, yani bir nevi tek olarak almıyor. Sırf pazartesi tutuyorum da ben perşembe tutmuyorum, bu da çok yerinde bir davranış değildir. Pazartesi gün oruç tutulur anlayışı oturaklaştığı için değildir. Evet. Şimdi dolayısıyla böyledir. İnşallah bunu gelecek dersimizde e, saatte e, yaklaşmış. E, dolayısıyla imsak neye denilir? Oruç tutmanın vakti nedir? Oruç bozan ve oruç bozma şeyler hakkındaki bilgilere İnşallah paylaşacağız. E, öyle devam edeceğiz. Burada noktaladım. Şimdi e, tabi Soru yoksa hemen kaçabiliriz. <gülüyor> Soruları paylaşırız. Yani i̇nşallah sonra da noktaya koyarız. Evet. evet. Ha olacak? Seferilik konusunda belki o gündeme gelmeliydim. Seferilik konusunda özellikle Elmallah Hamdi Merhum. Onun bir iddiası var. Nasıl diyor karada insan yürüyüşüne veya deve yürüyüşüne itibar ediliyor ise... Denizde ama yelkenli yürüyüşüne itibar ediliyorsa, yani karadaki vasıta farklı, denizdeki vasıta farklı ise, demir yolunda da trene itibar edilmelidir diyor. Anlaşıldı. Havada da uçağa itibar edilmelidir diye böyle bir anlayışı var. Ee, uçakla üç gün giden insan, demir yoluyla üç gün giden insan, işte vapurla üç günlük mesafe alan insanlar e, tutmalı diyor. Ama bu şahsi kabul ediliyor Dolayısıyla hiçbir alim bu kanatta değildir. Hatta Ahmet İbni Hamdi Akseki onun talebesidir. Bu konuda hocamı çok severim ama diyerek başlayan ve hocasına reddiye yazan bir yazı da kaleme almıştır. Karşılık veriyor. Vallahu Alem ama gerisin geri dönüyoruz. Bunlar mesafeyi tayin etmek için, uzaklığı tayin etmek için konulan şeylerdir. Yoksa yani gittiğiniz uçak da olsa gittiğiniz araba olsa, gittiğiniz tren de olsa, gittiğiniz at da olsa gittiğiniz yaya da olsa bu mesafeyi giden insanlar ne yaparlar? Artık seferidirler. Hocam iki duyurumuz var. Evet. Buyurun. Hı -hı. Ee, i̇ki duyurumuz var kıymetli arkadaşlar. Birincisi bugün saat ikide inşallah Muhammed Emin Yıldırım hocamız Siyer derslerinde Dillerdeki Müjde başlıklı bir ders yapacak. Ee, hemen ikide yaklaşık bir saat sonra. İkinci duyurumuz ise e, 3 Mart e, saat 14'te yine Mahmut Şamdebi Hoca kitap okumaları programında şahsiyet terbiyesi ve din eğitimi e, kitabının müzakeresini yapacaktır inşallah. Kitabımız yukarıda temin ettik. E, almak isteyen arkadaşlar yukarıdan alabilirler. Bugün soru fazla yok. Evet iyi. hayırlı alamı. Herkes öğrendi demek ki. İmsak vakite girmeden bir saat erken ezan okunuyor. Bu durumda milyonlarca Müslümanın hakkına tecavüz var mıdır? Doğrusu nasıl teşekkür ederim. Ramazan'da imsak vaktine girmeden bir saat evvel okunmuyor. Ramazan'da ezanlar imsak vaktinde okunuyor. Ramazan'dan sonra geç okunuyor. Tekrar ediyorum. Ramazan'da normal imsak vaktinde ezan okunuyor. Ramazan bittikten sonra yaklaşık yarım saat diyelim, yani yarım saat geç okunuyor. Böyledir. Belki bu imsak konusunda yani bir iki dakika gibi coğrafi yapıdan kaynaklanan bir farklılık olabilir. Ama bir saat şeklinde bir farklılık olamaz. Anlaşıldı? Doğrusu budur. Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz Abdülaziz Bayındır'ın bir iddiası var. Ama Abdülaziz Bayındır'ın iddiası o bir saat de demiyor. Bir saat on üç dakika diyor. Hesap ettim. Kendisinden duyduğumu söyleyeyim. Bir saat on üç dakika diyor. 73 üç dakika sonra. imsak'tan 73 üç dakika sonra ufuktaki aydınlık başlamıyor. İmsak ufuktaki aydınlığın başlangıcı. Ortalık ağırınca değildir. Ufuktaki aydınlığın başlangıcı ile imsak başlar. Abdülaziz Bayındır'ın söylediği saatte ise dünya aydınlanıyor. Horozlar bile ötüp bir daha yatıyorlar. Yani do dolayısıyla yani şey böyle diyelim. Başlanılan ve daha sonra bozulan nafile orucu tutmanın hükmü vaciptir. Vacip midir diye soruyor? Evet vaciptir. Yani nasıl ve etimur hacce vel umreti haccın, başlanılmış bir ibadetin tamamlanması, Allah için tamamlanması bir vecibedir. Artık vacipleşir. Anlaşıldı. Evet, seferilik, bugün şehirler son evleri ve ilk evleri de bir şey kalmış, kalmamış diyecek herhalde. Bu İstanbul'da kalmamış, her yerde var. İstanbul dedim ya ucu be, İstanbul'da kalmamış, her yerde ev var. Bunu nasıl, nasıl tespit edeceğiz? Yani Kütahya'nın, Afyon'un, Eskişehir'in, Konya'nın evlerinin son evleri nerede bitiyor? Bütün bunlar net, İstanbul'un garman çorman. İstanbul'un dışındaki ama yine de e, bitiş var yani. Nereye kadar gidiyorsa. Çıktığın istikametten şöyle diyeyim. Sen nereden çıkıyorsan oraya bakılır. Tem yolundan çıkıyorsan oradaki son evleri terk edinceye bakacaksın. çatalda istikametinden çıkıyorsan Çatalca'daki son evleri. Aradaki tek tük fabrikaları saymayacaksın. Bağ evlerinden saymayacaksın. Son mahalleleri sayacaksın. Ona bakacaksın. Limandan daha kolay. Limandan çıktıktan sonra şehir geride kalmıştır. Oradan daha net. Yani her şeye rağmen hala tespiti mümkün. Bilesiniz. Şehirler nasıl oluşur? Yani kaç ev şehirdir? Birbirine bağlı ne kadar yan yana ev varsa, bir bütün varsa hepsi bir şehirdir. Adlarını farklı koysalar da hepsi tek şehirdir. İstanbul'da olduğu gibi. Namaz bahsinde unutarak eksik kılınan namazdan bahsedildiği unutarak beş rekat kılındığında ne yapılmalı? Bir insan namazı beşinci rekatı kıldığının farkına varıyor ise beşinci rekatta secdeye gitmeden oturmaya dönmelidir. Tekrar ediyorum bir insan dört rekat kıldığını biliyor. Kalktığının beşinci olduğunun farkındaysa ne yapar? Gerisin geri secdeye gitmeden önce Geri dönmelidir, oturmalıdır, sonra seyir yapmalıdır. Hayır geri dönmedi de 5. rekatında secdesinin yaptığı an son oturuşu yapmamış ise namazı batıl olur. Bütünüyle ona bir rekat daha ekleyecek namazını sünnet sayacak, nafile sayacak, kalkacak ondan sonra namazını yeniden kılacak. Çünkü terk ettiği o son oturuş farz idi. Oturma Anlaşıldı. Buyur. Oturup da kalkmış ise bu sefer namazın rükünleri yerine gelmiştir. Yine ona bir rekat daha ekleyecek. Bu sefer selam gücüktüğü için seyir seyircisi yapacak. Ama namazı sahiptir. Evet. Vacibi tehir olmuş oluyor burada. Farzı oturmaya yapmış oluyor. Selam vacibi tehir olmuş oluyor. Onun için ne yapacak? Seyir seyircisi seyir seyir yapacak. Hocam, da mı secdeye gidinceye kadar dönebilirsin. Evet evet, secdeye gidinceye kadar rükuya da gitmişsin, secdeye gitmemişsin, dönebilirsin. Secdeye gitmeden dönüş yapılabilir, bilesiniz. Tamam. Bir yerde altıya tamamlanmalı diye okumuştuk. Yani bu cevabı verdik zannediyorum. Yani doğru olan altıya tamamlanmasıdır ve onun namazın nafile kabul edilmesidir. Eğer oturmamışsa, oturmuşsa sevdisi yapmalıdır dedik. Bir kardeşimizin dükkanı var ve onu kireye verip o parayla e, ticaret yapıyor ona zekat düşer mi? Hayır yani kar etmiyorsa ayrıca ticaret yapıyorsa ticarette elindeki para ne kadar? Yaptığı ticaret malları ile illi zekattır ama dükkanın zekatını vermez. Yani kirası alınan dükkanın, kirasından sadece istifade eden evin, kiraya verilmiş olan arabanın zekatı olmaz. Anlaşıldı. Oradan kazancı gelir de yeter de artarsa onun zekatı olur. Oruçlarımızı ne şekilde tutmaya? Diyanete uyarak oruç tutuyoruz. Doğru mudur? Siz de diyanete uyuyor musunuz? <gülüyor> Hilale rü'yet ile ilgili olarak diyanetin ölçülerine güvenmiyorum ve uymuyorum. Uyuşursa bir şey demiyorum. Ama imsakın başlama konusunda dediğim gibi Coğrafi yapıdan 1-2 dakikalık hatalar olabilir. Çünkü doğuda dağın bulunup bulunmaması tesir eder. Ama e, şafa ondan ötesi e, akşam tesir etmediği gibi sabah da tam e, ağırma, gün ağırması, fecir ağırması tesir etmez. E, bu konuda ve namaz vakitleri konusunda evet uyuyor musun diye sen yaptığım buna uyuyor. E, öyle diyelim. Cahiliyye hayatımızda terk ettiğimiz oruçların ya da tutamadığım oruçların durumu nedir? Bizim cahiliye hayatımız, cahiliye hayatı derken bunu yani eğer iman katte varsa, şuur eksikse buna biz cahiliye diyemiyoruz. Eğer o zaman da kişi kendinin Müslüman olmadığı kanaatini taşıyorsa İslam geçmişi siler. Bilesiniz sıfırdan başlarsınız. Ama önceki yıllarda tutamadığımız oruçlar biliyorsunuz daha önce de söyledim, yine gelince söyleyeceğim. Bir insan niyet ederip Ramazan ayında başladığı bir orucu kasten bozarsa kefaret gerekir. Niyet edip başlamadığı bir orucun kefareti olmaz. Ramazan ayının dışındaki oruçlarında kefareti olmaz. Yani bu insanın kendini Müslüman olarak kabul ederek geçmiş oruçlarını kaza etmesi doğru bir tavırdır. Annem vefatından sonra yedi gün Kur'an okumamızı ve mevcut olan tavuklarının kesilip fakirlere dağıtılmasını söylemişti. Ancak biz yedi gün okumadık Vay hayırsız evlat ve hayrını da o tavuklarla değil de başka şekilde yaptık. Bu durumda vasiyet yerine getirilmiş olur mu? Şöyle, şöyle diyeyim isterseniz bir yani vasiyet manevi vasiyettir. Bu vasiyet yerine getirilirse daha güzel olur. Doğru ki doğrudur. Yani Kur'an okumanda azret diyesi iyi olurdu. E, Tavuklar da bütün mülkü nedir? Ona bakılır. Şimdi işi fıkha sorarsanız fıkıh katı tavırlıdır. Şöyle diyeyim bir insan kendine ait malın üçte birinden fazlasına vasiyet edemez. Bu tavuklar üçte biri geçmiyorsa vasiyete tutulmalıdır. Doğru olan oydu. Ee, sarf edilen parayla. Üçte biri geçiyor ise yerine getirilmek zorunda değildi. Ama bunun şekilde yapılması insanın içini rah rahatlatır. Ee, doğru olan odur. Evet. evet, evet. Tavuk illa kurban olacak demek değil yani. Tavuktan kurban olmaz. Her ne kadar bunun horoz tavuk müftüleri çıktıysa da Seyir seyircesinden ayrı bir şekilde bahsetmedik. Sadece vacibin terkinde mi yapılmalı? Bahsettik, bahsettik. Seyir seyircesi geride kaldı. Seyir seyircesi farzın tehirinde, vacibin terkinde veya tehirinde gerekir. Özet bu. Yazın bunu. Farzın te terkinde olmaz. Fark terk edildi mi namaz gider. Farzın tehirinde, vacibin terkinde veya tehirinde seyir seyircesi gerekir. İnşallah diğer Hira Komisyonu'nda siz de olursunuz. Vallahi alem yani insan şimdi nasıl bir fetva çıkmasını istiyorsan adamı ona göre çağıracaksın. <gülüyor> i̇stişare edenler de öyle istişare etmiyor mu? Ne diyeceğini bildikleriyle istişare ediyorlar. At eti ve eşek eti sütünün hükmü nedir? At eti ve eşek sütünün. Aferin. Eşeğin eti değilmiş. Atın etinin yenilmesi caizdir. Oradan başlayalım. İttifakla caizdir. İhtilafla değil. Ancak Ebu Hanife rahimeullah mekruh der. Mekruh demesinin sebebi atın cihat değeri ve kendi varlık değeri et değerinden yüksektir. Atların kesilmesine kapı açılması cihat değerini düşürür, lüzumunu düşürür. Yani bu eskiye yönelik diyor diyoruz. Ya da o yüzden mekruh görmüştür. Yoksa at eti yenmez demiyor. Tamam. sorularda katlaşanlar hastalananlar bilinen ayrı ayrıca kesiliyor ama yani biz fıkhi açıdan bakmak zorundayız at eti yener mi cevabı budur şey olarak eşeğin eti yenmez yabanisininki de yenmez yerlisininki de yenmez ehlisininki de yenmez sütler etlere tabidir anlaşıldı anlaşıldı Hastalık için içiyorlar, işte kansere iyi geliyor diyorlar. İnsan sütüne en yakın, vallahi yarın ilim değişebilir nedir bilmiyorum ama bugün de. Yani bir insan zoraki kaldı, tedavi derdine düştüyse, mesela daima tedavi de farklı bir konumdur. Ama burada onu sormuyor. Ne diyor? Eşek sütünün hükmü diyor, caiz değildir. Evet, evet, evet. Haram mı derken diğer alimler bu şekildeki ifadelere hadiste olduğu için, Haram ifadesi kullanıyorlar. Hanefiler tahrim-i mekruh derler. tahrim mekruh hanefilerdeki eşittir. Diğer mezheplerin haram dediği. Evet. Nafile oruç tutuyorken misafir gelirse misafir rahat etsin diye orucu bozmak doğru mudur? E, misafir e, iştiraktan hoşlanıyorsa, yalnız yemekte de gariplik çekecekse, önüne koydum sen ye manasına bir mana geliyor ise doğru olan onunla beraber sofraya iştirak etmektir. Hayır yani onlar değil yani oruç olduğu biliniyor, takip ediliyor. Birkaç kişi var yani yalnızlık duymuyor. Yani dolayısıyla ortamda kendi orucuna devam etmesine bir sakınca yoktur. Ramazanda ezan okununca oruç başlar mı? Ezan biraz erken okunmuyor mu? Erken okunmuyor Ramazanda. Bilesiniz oruç Ramazanda dediğim gibi vaktinde okunuyor. Vaktinde okunuyor. Sonra geç okunuyor. Bu böyle... Bir mescitte uyarıldığım için soruyorum, sol elle tesbih çekmek günah mı? <gülüyor> Çok uygun değil. Yani günah mı değil, günah mı ayrı, günah değil. Ama yani peygamber bütün işlerinde hep sağ elini kullanırdı. Bu gerçeği unutmayınız. Bizde de biraz tesbih manevi atmosferle kabul edilmiştir. E, tesbihten, e, tesbih de dediğim yani tesbih öyle mi çekiyor yoksa sol eliyle mi çekiyor? E, onu bilemiyorum ama... Ee, Peygamber Efendimiz sahiliyle çekmiştir bilesiniz. Tabii şöyle olur bazen diyelim ki Cenab-ı Allah ele dört tane bu on dört boğun vermiştir, on dört tane. Bunu da üç sayarsanız on beş. Hesap kolay olur. Ee, sübhanallah, sübhanallah on beş oldu, on beş de bu oldu. Bir de sonra üç eklerseniz otuz üç olur. Sağ sol elini devam ettirmekten ziyade sağ el, sol el, diye elini tut çekiyorsa e, tespit çekiyorsa karışmayacaksınız fazla. Zaten karışmasın diye çekiyor. Evet peygamber efendim sağ ile çekiyor. Yani, çekiyor. var değil daha kuvvetli. Yani bildiğimiz tesbihle Ay, sağdan ziyade yani böyle çeker Sol eliyle. Evet evet. Çeker mi değil yani neyse ce öbür cebimdeymiş. Bu bizim tesbih diadlanma tesbihten parmakla çekmek daha güçlüdür. Birisi fiili sünnettir, birisi takriri sünnettir. Çok daha güçlü değil, çok daha güçlüdür. Evet. Elle daha yani. Evet elle çekmek daha efteller, daha güçlüdür. Biz elimizde çek, e, boğumları, boğumları saymak. Evet, boğumlar bir elde 14 tanedir. Bir de ek, bir de eklerseniz dolayısıyla 15 olur, pratik olur. İki kere gidince 30 olur. Bir de üç eklersen 33 olur. Ama şöyle bu sayıya şimdi şu parmak parmakların kıymetini bilmeyiz ama en kıymetlisidir. Bu olmadı mıydı? Hep bu yarım kalır. Şimdi şunlardan birisi eksik olsa o kadar değildir. Ama bu eksik olduğuma elin yarısı eksiktir. Bilesin o derece. Bu bunları sayıyor. Buradan buraya 1, 2, 4 kere 4 ne 4 kere 3, 12 yapar. Geri döndün 24'ten yapar. Tamam. Geri döndün 24 yapar. Ee, şöyle, e, şöyle gitti. Geri döndü e, 24 yaptı. Geriye ne kaldı? Yani geri döndü 24. Geriye ne kaldı? 10, 10 11. 11. Doğru. Dokuz kaldı. Yani dokuz do, dokuz kaldı, doğru. Yirmi dokuz kaldı. Dolayısıyla sonuncuda, bak şuradan gidiyorsunuz, gittiniz. Bu sonuncuyu yapıyorsunuz. Onu yine sayarak geri dönüyorsunuz. Ama sonuncuda küçük parmağı saymıyorsunuz yola devam ederseniz rakam tutar. An, an anlaşıldı? Böyle saymış olursun. E de o daha zor yol seçilmiş olur. Ama yani parmakları pratik, 15 kabul ederseniz, bunu ekleyerek, bunu da 3 kabul ederek, iki kere giderseniz 30 eder, 3 dakikaseniz 33 olur. Tamam? İki bayram arası düğün olur mu? Bal gibi olur. Saç boyamak günah mıdır? Bu soru çok soruldu. Evet, saçı yüzeyi kaplayan bir şeye boyarsanız bu vebaldir, bu çok risklidir, uzak durulmalıdır. Bir bayanın bir erkekle olan arkadaşlığı ne boyutta ve nasıl olmalıdır? Bir erkekle bir bayan e, ebedi mahremlik yoksa arada arkadaş olmamalıdır. Boyutu moyutu yok bu işin. Yani bilgi alabilir, bilgi verebilir bu ayrı bir konu. E, lüzumlu olan bir şeyi söyleyebilir. Dükkandaysa girip alışveriş yapabilir bunlar ayrı konu ama arkadaş olmak vasfı doğru değildir. Bir bayan üniversite okumak için seferi sayılan bir şehre tek başına gitmesi uygun mu? Bu kişinin seferilik durumu nedir? Yani bakınız buna %100 uygundur diyemiyoruz. Sıkıntısı da yoktur diyemiyoruz. Yani gitmeyin okumayın da diyemiyoruz. Yani günümüzün şartları eskiden değişik. Ama şöyle diyeyim değişik derken şuna bakıyoruz biz. Kızcağızın olgunluğuna bakıyoruz. İlme istidadına bakıyoruz. Gittiği yerde kalma imkanı, ev var mı, yurt var mı, arkadaşları nasıl bakıyorsun? Git oku diyorsun yani şu şey olarak. Ama e, kızın biraz hafif olduğunu düşününüz. Git diğerdeki şartların uygun olmadığını düşününüz. İşte sıkıntı çekeceğini düşününüz. Yani diğer hallerine kendi kendine idare e, etmekte zorlanan, evden çok ayrılmayan, mahcup yapılı bir kız olduğunu düşününüz. Bunları düşününce buna göre hükmediyorsunuz. Bütünüyle rahat cevap vermek buna e, o kadar kolay değil. İşte ev tutsa evle şimdi ev arkadaşları nasıl, tutmak ki bulunduğu ortam nasıl, evinin tuttuğu mahalle nasıl. Buna varınca biz genellikle tekrar ediyorum okuma istidadını, kabiliyetlerini görünce yani okuyun inşallah kazancınız daha çok olur diyoruz. Yani, seferi sayılır mı? bulunduğu ev tutsa hayır. Ev tutsa 15 günden fazla kalıyor demektir. Yani 15 günden fazla kalıyoruz. Yol mesafesi tabii, yolda daima seferi. Bir insan iki vatan asli olsa yolda gene seferi. Yani Erzurum'da da evin var, İstanbul'da da evin var. Sen İstanbul'da da kimsin? Erzurum'da da yolda seferisin. Anlaşıldı? Evet. Çocuğun kıyafet, kıyafete kusması necaset sayılır mı? Çocuk anne sütünü emdiğinde hemen çıkartmazsa necaset sayılmaz. Ama mide ve suları sularıyla karışmışsa necazat sayılır. Çocuk gıda yemeye başladı da yiyecekle karışmışsa o zaman da sayılır. Sadece süt kusması emdikten sonra hemen kusması necaza sayılmaz. Ramazanın son 10 günü durumda Ramazan'a başladık. Son 10 günü hastalanan sonra iyileşmeyip ölen kişiye kefaret var mıdır? Kefaret hiçbir türlü yoktur. Fidye var mıdır diye sorulur. Fidye de yoktur. Çünkü iyi olmalı ki bu insan, iyi olmalı ki e, o günlerin tutamadığı günleri tutsun. İyi olmadan ölmüşse tutma imkanı bulamadan ölmüştür. Fidye düşmez. Zaten kefaret hiç düşmez.